Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Biz e, bu yayın döneminde Canan'la birlikte şiddetsiz iletişimin e, anahtar ayrımları dediğimiz, İngilizcesi key differentiations, anahtar ayrımları farklarına e, bakmaya başladık. Daha önceki programlarda e, gözlem ve rica çalıştık. Gözlemi değerlendirmeden, ricayı talepten ayırmak nasıl olur diye ricada özgen saatçılarla birlikteydik. Bugün de duygu ve düşünce ayrımlarına evet. bakacağız. Evet, biz hayatta yaşarken, şimdi seyirişimi uygularken duygularda mıyız, düşüncelerde miyiz? Ona bakacağız hep beraber. Evet, bugünle hazırlanırken, şimdi Canan seni beklerken, e, biraz kitabın, e, şu Destil İletişim Bir Yaşam Dili kitabının dördüncü bölümü var. Duyguları tanımlamak ve ifade etmek diye oraya göz attım. E, duyguyla ilgili Marshall Rosenberg, psikanalist, Mey'den alıntı yapmış. E, çok hoşuma gitti, onu sana okumak istiyorum. Olgun bir insan tıpkı bir senfoninin farklı pasajlarındaki gibi güçlü ve tutkulu deneyimlerden, ince ve hassas olanlara kadar çeşitlenen duygu nüanslarını kendinde yakalama becerisi geliştirmiştir, diyor Olomey. Evet, ben, ben de bu şeyi çok hoşuma gidiyor senfoni. Orkestrasını hayal ediyorum. Bütün e, çal, e, bütün aletlerin çaldığı bir müzik çok güzel oluyor. Özellikle yüzden içimizde de bütün o duyguları barındırmak esasında çok güzel bir şey. E, duygu dağarcığımızı, duygu isimlerini dağarcığımızı fazlalaştıralım. Nasılsın? İyiyim dışında da. Değil mi? Ne, nasılsın gerçekten şu anda? Nasılsın Deniz? <gülüyor> Benim için biraz telaşlı. Hmm. E ee, çok hızlı bir günden geliyorum ve hala e, programla ilgili yapacaklarımla ilgili herhalde böyle bir içimde hafif telaş var bir yandan da. Sadece telaş da yok bir taraftan da böyle bir keyif. Şu an radyo stüdyosunda olmak, seninle birlikte olmak, şu an gözlerine de bakıyorum. Evet, birdenbire hmm. o duygularda yani belki 10 dakika sonra sorsam daha farklı duygular da gelecek. ...yaz dışında... ...diğer duyguların da böyle çok hızlı... ...değiştiğine ilgili... E, bir ...elimizde bilgi var... ...yani yaklaşık... ...60 saniyede mi değişiyormuş... Yani ...bir şey hissediyorsun... bir ...10 dakika sonra başka bir şey hissediyorsun... ...bir dakika sonra farklı hissediyorsun... ...hatta öyle bir alıştırma yaptırmıştı... ...bir hocam... ...10 e, dakikada bir kendine not tut demişti... Yani ...şu anda ne hissediyorsun... ...10 dakika sonra ne hissediyorsun... ...15 dakika sonra ne hissediyorsun... ...onun gibi bir şey... Ee, aynı bölümde Marşal Rosenberg Rollo alıntı yapıyor. Bu e, hani duygu nüanslarını kendine yakalama becerisi sözlerinden. Sonra diyor ki Marşal ancak çoğumuz için duygularımız de ifade ettiği gibi bir borazanın notaları kadar sınırlıdır. Evet. Bu borazanı ben e, yıllık eğitimi kalmaya başladığım zamandan hatırlıyorum. E, Kendimde böyle bir şey vardı. Yani benim ...hocam vivet sorardı... ...ne hissediyorsun? Ben böyle dünyanın en tuhaf sorusu... ...sorulmuş gibi bakardım... ...bilmem diye... ...bir şey gelirdi içimden. Duygusal okur yazarlığım benim... ...şidetsiz iletişime başladığımda çok düşüktü. Bildiğim duygu... ...işte öfke, huzursuzluk... ...üzüntü, neşe... ...4-5 tane. Borazanın notaları işte. Aynen öyle. Ee, sanki şeyde gibi... E... ...bu duygular... ...yani şey diyorlarınız... ...içine baka, bakar mısın şu anda ne istiyorsun... ...nereye bakıyoruz içime bakarken... ...nereye bakıyoruz... <gülüyor> evet, ...bütün bunları ben de kendime e, soruyorum... ...insanlar da bana soruyor... E, ...benim için... ...duygusal okur yazarlıkla ilgili... ...hani nereye bakıyorum dediğim... ...içime baktığım yer... ...kendimle bağlantı kurmaya çalıştığım yer... ...bunu da nasıl tarif edeyim radyoda onu bilmiyorum ama... E, ...kendimle ilgili bir farkındalık hali... Şey geldi aklıma şimdi biz niye şiddetsiz iletişimde duygu bizim için çok önemli biraz ondan söz edelim mi Canan? Olur edelim ee, bu kendine bakma haline de ben kısaca tekrar gireyim sanki böyle vücudumda ne oluyor gibi değil mi hislerim nedir başım ağrıyorsa veya omuzlarım tutulmuşsa veya bazen korktuğum zaman endişelendiğim zaman karnımın ağrması. hani illa buna isim koymaktansa belki de vücuttaki hislerimize de bakmak iyi gelebilir gibi. Ee, anlamak için geliyor bana yani içime bakıyorum bende öyle bir şey e, uyandırıyor ee, senin ee, dediğine de gelirdik e, tam oraya geçmeden <gülüyor> senin söylediğinden ben de o zaman kendi deneyimi anlatayım benim içim için içim benim için içime bakmak ne demek biraz mindfulness pratiklerinden kopya çekerek söyleyeceğim ee, ben Kendimle bağlantı kurmak için önce bedenimdeki aynı senin gibi hislere bakıyorum. Bir şey daha yapıyorum. Ee, tam olarak kafamdan neler geçiyor ona da bakıyorum. Yani bizim hepimizde kendi aklımızdan geçenleri tanık mesafesinden görme yeteneği de var. Mesela kendime diyorum ki diye böyle izlemeye başlıyorum. Tık tık tık düşüncelerimi. Ve sonra tekrar içimde ne olup ne bittiğinle bağlantı kuruyorum. Yani bu bir aslında şey gibi sarmal gibi e, içime bakmak dediğim bedenimde ne oluyor, zihnimde ne oluyor... E, ...çok ön, öne çıkan bir duygu var mı falan gibi bir kendimle demlenme hali benim içimde. Sen söylediğin için canlandı bunlar. Evet. Teşekkür ederim tekrar e, toparladığın için... Ee, bu birinci bileşen bizim ilk yaptığımız gibi değerlendirme yapmadan gözlem yapmak, şiddetsiz yetişim birinci bileşimin, ikinci bileşen hissettiklerimizi ifade etmek, yani ne hissediyorum şu anda. Ee, biz genellikle kendimize bağlantılı olmak yerine dışa daha yöneliyiz sanki, yani dış, dış tarafa, yani öyle eğitildik belki de karşı taraf ne söyleyecek ...hep aklımızda böyle akıllı olmak... ...neyi söylemem gerekiyor... ...ne yapmam gerekiyor diye... ...kafa yormayı daha çok öğrendik galiba... Ee, Hı -hı. ...bu işi destek yetişimi öğrendikten sonra... ...bana ya bir dakika ilk önce... ...ben bir kendime bakayım ne hissediyorum... ...ve bunu nasıl ifade mi? ...yavaş yavaş... E, ...o yolda ilerlemeye başladım... Özen yüzden duygularla düşünceler... ...yani ilk önce dediğim gibi düşünce geliyor... ...çok normal... ...ondan sonra ne hissediyorum... Bu bende böyle çok zamanla oturan bir şey oldu. dediğin gibi vetinin o ilk eğitimlerinde Allah Allah içinde canlı olan ne diye de sorardı. Değil mi? Canlı olan ne Allah Allah canlı ne canlı ne, canlı ne? hep orada da düşünceye giderdim ben. Halbuki orada bir durmak belki de. Evet bir durup nefes aldıktan sonra o içindeki şeyle bağlanıyorsun zaten. O üzüntüyse üzüntü çıkıyor. Ama genellikle düşüncelere gittiğim zaman o üzüntüyü de bastırdığım zamanlar olmuştur benim. Evet. Zaten bugün tam konuşacağımız evet. şey e, duygu ve duygu sanılanlar. Düşünceyle de çok ilgili. E, şimdi benim... İlk şaşırdığım şey Duygu sandığım şeylerin e, Aslında düşünce olduğunu fark etmek Çeşit iletişim eğitiminde Çünkü zannediyorum yalnızca Türkçe'de değil diğer dillerde de Öyle hissediyorum ki Ya da böyle böyle hissettim dediğimiz bir haller var Aslında düşünce Mesela e, Dışlanmış hissediyorum Diyoruz İşte değer verilmemiş hissediyorum Diyoruz Aşağılanmış hissediyorum Diyoruz Bunlar duygu değil. Bunlar bağlı gibi değerlendirme ve düşünce. Biz şiddetsiz iletişimde duygularımızla bağlantı kurmak ve duygularımızın farkında olmak istiyoruz. Çünkü ben e, şimdi seni beklerken e, çalıştım. Duygu sandığım değerlendirmelerle hareket ettiğimde beni götürdükleri yer yeni yargılar ya da yeni değerlendirmeler oluyor. Yani yeni düşünceler üretiyorum. Dışlanmış hissediyorum diyorum. Buradan gittiğim yer çünkü işte yüzüme bakmadılar. Çünkü bunlar saygısız diyorum. Mesela saygısızlık da bir yargı. Şeyde kalıyorum şiddetsizlik çemberinin içine dönmüyorum. Duygudan çıkıp düşüncede kaldığımda. Yargılar devam ediyor. Onun yerine lafını kestim de şey, şöyle mi yani duyulmak istiyorsak belki de değil mi? Duyulmak istiyorsak düşüncemizi söyleyeceğimize. Duygumuzu söylersek daha kolay duyulmuş olmuyor muyuz? Yani bağlantı kurmak için duyulmak için tabii ki duyulmadık duyulmaktan bir önceki adım benim için kendime empati için. Hı hı. Yani ben eğer dışlanmış hissediyorum diyorsam bu bir e, benim kendi düşüncem Duygun ortada ne? bir gözlem yok. Duygun ne peki? Türlü türlü değişebilir. Burada da varabileceğim yer. Buradan da varabileceğim yer yeni yargılar ve e, etiketler olabilir başkalarıyla ya da kendimle ilgili. Ben duygumla bağlantı kurarsam, yani öfkeleniyorum ya da üzülüyorum ya da rahatsız oluyorum ya da kalbim kırılıyor gibi, o zaman biraz bir duyguyu ağırladığımda bunu ihtiyaçların güzelliğine dönüştürebilirim. Yani neye ihtiyacım olduğuyla buluşabilirim. Dikkatim dışarıdan kendime döndüğünde Kendime empati verebildiğimde ha benim özene ihtiyacım var gibi bir yere gelebilirim. Ve özene ihtiyacım olduğunda kendimi ve başkalarını yani bir biçimde bir özgürlük anı oluyor. O zaman daha sakin bir şekilde ya da sakin olman bile gerekmiyor. Daha merkezimde bir yerden ne oluyor burada diye bakmaya başlayabilirim. Yani ne istediğine daha kolay bir bağlantıya geçebiliyorsun. Evet. ...hem ne istediğimle daha kolay bağlantıya geçebileceğim... ...hem de beni dışlıyorlar diye düşündüğüm biriyle bağlantı kurabilir miyim? Pek de kuramam ben yani. Evet yani. Suçlama var çünkü içinde, Hı -hı. E, e, yargı var. O insanın insanlık haliyle bağlantı kurabilmek için... ...kendime empati verdikten sonra gidip bakabilirim. Derim ki yani biraz önce şöyle şöyle oldu, merak ediyorum sizde ne oldu... Önce onu empatiyle aldıktan sonra... ...tam senin söylediğin olur. Kendimi merkezimden... ...başkalarını suçlamadan... ...ifade edebilirim ve duyulma... ihtimalim daha, daha yüksek. Evet. Ee, burada da yani kalbimizi... Açar, ...açarak da karşı tarafa... ...gösterebilirse karşı tarafta genellikle... E, ...onu duyabiliyor... ...ve anlaşmazlıkları da... ...çözmede çok yardımcı oluyor bu. Eğer biz gerçekten... ...ne hissettiğimizi... Cesaretle, <gülüyor> orada biraz cesaret de var. Ee, özelle cesaretle, hakiki olabiliyorsak ama özenli bir hakikilikle gerçekten ne hissettiğimizi karşı tarafa söylerken o zaman karşı tarafta da bir yumuşama, bir şefkat oluyor, bir bağ kuruluyor tekrar. ve Dediğin gibi buradan da yani benim neye ihtiyacım var? Yani önemsiz hissediyorum mesela. Esasında bu hissetmek kelimesi de değil mi? ...önemsiz olduğumu düşünüyorum... hissettiği ...hissediyorumu düşünüyorum'a... ...çevirince daha böyle kolay anlaşılıyor... ...gerçekten bu bir düşünce... ...önemsiz olduğumu düşünüyorum... ...önemsiz hissediyorum'un yerine... ...cesaretim kırılıyor... ...hayal kırıklığına uğruyorum... ...diyebiliriz belki... ...ya da ne hissediyorsa onu fark etmek evet. için... ...bu düşünceyi alıp... ...bir dakika ben böyle düşünüyorum dediğimde... ...demin senin ve benim tarif ettiğimiz... ...bedenimde ne oluyor, içimde ne oluyor... ...filan gibi bakıp duygumuzla bağlantı kurabiliriz. Yani benim yaptığım o bilmiyorum başkalarınınsı yapar da duygumla bağlantı kurduğumda ne özlüyorum sorusu çok kıymetli. Ne özlüyorum sorusu bana ihtiyacımı getiriyor çünkü ve bu gelen ihtiyaçla bir sonraki program biraz daha konuşacağız. Benim güçlendiğim yer senin dediğin o yumuşaklıkla galiba kırılganlık alanı. Onu da müzik arası geldi galiba. Evet. Müzik arasından sonra biraz konuşuruz. Evet, Johnny Cash'in bir e, parçasını çalacağız bu hafta. Bridges, Our Trou Troubled Water e, adlı. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. When you weary Feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down When you're down and out When you're on the street When evening falls so hard I will comfort you I'll take your part When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge. Over of water I will lay me down Sail on, silver girl Sail on by Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, Evet, devam ediyoruz. Duyguları düşüncelerden ayırmakla ilgili konuşuyoruz. Kendi duygularımızı ifade edersek, eğer duymak istiyorsak, düşüncemizi söylemek yerine, duygumuzu söylersek daha kolay bir bağlantı kurarız diyoruz. Veya duygumuzu fark edersek ihtiyacımızı buluruz. Ama bazen de bu duygularımızı söylemekte zorlanıyoruz. Böyle kırılganlığımızı göstermekte, kırılganlık ...derken tam olarak neyi kastediyoruz? Kalbimizin yaralarını... ...yani bir yaralarımızı... ...karşı tarafa göstermeyelim diye... ...bazen bu çabada gösterdiğimiz oluyor. Eğer karşı tarafa yaralarımızı... ...kalbimizi açıp... ...karşı tarafa gösterebildiğimiz zaman da... ...anlaşmazlıkları çözmede yar yardımcı ol olur... ...diye düşünüyorum. Kırılganlıkla ilgili benim de... E, ...hani kendime nasıl anlatıyorum... ...kırılganlık meselesini diye bakarsan ...benim için de... E, Öncelikle kendi duygu ve ihtiyaçlarımın kendim farkında olmak. O bana bir güç de veriyor. Yani kırılganlığımın gücü de kendimin farkında olmakla ilgili. Bunun yanına e, hani başkalarını suçlamak, yargılamak çok kolay şeyler ya. Ya da geri çekilmek ya da işte e, isyan etmek falan Bunlar böyle çok bana daha kolay gelen şeyler. Ama bunu yapmak yerine aslında çok böyle daha şeffaf bir yerden. Bende olup biteni karşı tarafa sunmak. Bak bu olduğunda bana, bende bu oluyor gibi bir yer. Şiddetsiz iletişimde en çok deneyimlediğim bunun gücü oluyor. Güçten de şunu kastediyorum kudret gibi bir şey. Yani e, tam Türkçesi belki de kudret. E, çok böyle şiddetsiz bir yerden kudretli bir güç geliyor ihtiyaç farkındalığında. Çünkü zannediyorum burası benim dikkatimi hayatta ne istemediğimden alıp, çünkü bütün dikkatimi buraya verebilirim. Bütün enerjim istemediğim şeylere gidebilir ve bütün hayatımı söylenerek ve şikayet ederek geçirebilirim. Duygu farkındalığına geldiğimde, ihtiyaç farkındalığına geldiğimde dikkatimi artık ne istediğimde oluyor. Ve hayatı zenginleştiren işler yapmaya başlayabiliyorum. Da, zaten. oradan da ricalara gidiyorsunuz benim en çok kullandığım eskiden kullandığım şey duygu ve düşünce kendimi yanlış anlaşılmış hissediyorum derdim mesela o çok duygu zannediyordum onu hmm. <gülüyor> halbuki yanlış anlaşılmış yerine rahatsız hissediyorum endişeli hissediyorum huzursuz hissediyorum da diyebilir ama böyle yanlış anlaşılmak oradaki ihtiyacım duyulmak esasında <gülüyor> çok şey o yüzden bu His, yani hissediyorum yerine düşünce e, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum deyince bende daha çok oturuyor. Evet ya bu düşünce gerçekten. Bu senin hmm. düşüncen karşı tarafla... E, ...karşındakinin seninle ilgili... ...değerlendirmesiyle ilgili bir şey... ...onu dile getiriyorsun... ...veya başka ne olabilir duygu ve düşünce... ...kendimi görmezden gelinmiş hissediyorum... ...kitaptan şimdi bakıyorum... ...veya şey var çok... ...kullandığımız... ...senin beni sevmediğini hissediyorum... ...deniz... <gülüyor> <gülüyor> evet. ...değil mi bunlar gibi... ...ya yani daha bir yan örnek var... ...burada ben şeyi düşünüyorum... ...Canan... En azından benim ilkokul dönemimde biz de öyle duygu mu uygu sormazdı kimse kimseye. E, zannediyorum toplumsal olarak ya da içinde bulunduğumuz kültür itibariyle de e, düşünerek yani düşüncelerle iş gördüğümüz bir e, en azından benim hayatım oldu. Şimdi tekrar duygun ne falan olduğu zaman e, diye sorduğu zaman biri, Hakikaten bağlantı kurmak benim için ilk başta çok güç olmuştu. Halbuki duygularla ilgili şu farkındalığı elde ettiğimde çok rahatladım. Benim dünyamda duygular, benim benim bütün sistemin içimdeki canlı hayatın bana verdiği geri bildirimler. Çünkü ihtiyaçlarım karşılandığında konforlu duygular geliyor. Artık çok iyi biliyorum, mutlu oluyorum, keyifleniyorum, neşeleniyorum, memnun oluyorum. Konforsuz duygular geldiğinde ise biliyorum ki karşılanmayan bir ihtiyaç var buralarda bir yerde. O zaman onu fark edebilirim ve kendi ihtiyaçlarımın karşılamanın tek bir sorumlusu var. O da benim. Onlar için harekete geçebilirim. Evet. Yani bu duygularımızda yabancılaşmaya başlamamız böyle ilkokuldan demin de senin de söylediğin gibi yani bir takım da kalıplar oradan değil. İşte erkek adam ağlamaz ee, Marş'ın da öyle bir hikayesi vardı galiba korkuyor, e, dışarıya çıkmaya e, Okuldayken saklanıyor çünkü okuldaki diğer çocuklar ona e, bir takım e, işte. Ne yapıyorlar bilmiyorum şiddet uyguluyorlar herhalde dışarı çıkmaya korkuyor öğretmen biri fark ediyor ne oldu Marshall diyor dışarıya çıkmaya korktuğunu söylüyor o da diyor ki erkek adam korkmaz <gülüyor> o şeyle bunu duyduktan sonra çıkıyor dışarıya ama başına da hoş olmayan şeyler geliyor bunun gibi şeyler yani gerçekten duygularımızın ...yabancılaştırmak ne demek... ...yani duygularımı neler hissediyorum... ...onunla gerçekten onları kucaklamak... ...bir senfoni orkestrası gibi... ...duygu dağarcığımızı da belki... E, ...genişletmek... O ...her zaman söylüyorum yani ben evde de... ...kızıma da ya yani, nasılsın... ...iyiyim sen diye bana otomatik cevap verme... ...ne olur... ...ben seninle bağlantı kurmak istiyorum... ...gerçekten nasılsın... ...bir de bunu gerçekten birinin sorması ne tatlıdır... ...ay değil mi evet... ...nasılsın... <gülüyor> Evet şu anda Nasılsınız diye soralım dinleyicilerimize Evet ben başladım. ben Başladıktan sonra Dediğim gibi bir kaygım endişem vardı Böyle bir sıkışıktım şimdi böyle çok keyifliyim <gülüyor> Programında sonuna yavaş yavaş geliyoruz Evet Duygu düşünce Arasındaki farklılık Temel ayrım benim Dünyamı çok rahatlattı e, Şi iletişim yolculuğunda hakikaten e, hayatla bağlantımı da arttıran bir yer, canlılıkla hayatın zenginleştiği yerle. O yüzden umarım biraz katkıda bulunabilmişizdir. E, sen e-posta evet. e adresini vermek ister misin? Evet. E benim mail adresim cananetirtem.net Ayrıca Instagram adresi empatinin gücüne de e, Herhangi sorunuz varsa Veya geri bildirimleriniz bizi çok mutlu ediyor Büyümemize gelişmemize katkıda bulunuyorsunuz Çok coşkuyla denize gelen mailleri Deniz benle paylaşıyor Böyle çok <gülüyor> sevinç içinde e, cevap veriyoruz e, Ve aynı zamanda Deniz de sen de kendi mail adresini söylersem e söyleyeyim denizspatar@etciimail.com deniz yazıldığı gibi spatar samsun polatla ankara trabzon ankara rize gmail.com diye benim Instagram hesabımda denizspatar aynı zamanda şides iletişim Türkiye topluluğunun sunduğu etkinlikleri takip etmek isterseniz Instagram ve Facebook hesaplarımıza şides iletişim Türkiye'nin bakabilirsiniz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.